tarihin değişik dönemlerinde farklı vasıtalarla yapıldığı gibi, günümüzde de medya yoluyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ve dinimizin esaslarına hakaret ediliyor. Bunun adına da düşünce özgürlüğü deniyor. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar da değişik şekillerde tepkilerini ortaya koyuyorlar. Bu hadiseleri nasıl değerlendiriyorsunuz, tepkilerin haklılık çerçevesinde kalması ve müsbet netice verebilmesi için nelere dikkat edilmelidir? Bir küçük başlangıçla bunu yapan zannediyorum bazı ülkelerde bizde olduğu gibi radikal bir kesim. Bunlar aşırı, müfrit, başka düşüncelere karşı saygısız, müteasif insanlar. Danimarka'da da vardır, Fransa'da da vardır, Almanya'da da vardır. Bunlardan bazıları din kaynaklıdır. Daha doğrusu bu aşırılıklarını dini telakkilerine, dini kültürlerine bağlarlar. Bazılarında ırkî mülazalara dayanır mesela. Bazılarında sadece İslam düşmanlığına bağlıdır. İslam düşmanlığı çerçevesinde çireyan eder ve cephe oluşur. Bu Türkiye'de de vardır. Burada istidradi bir şey söyleyeyim. Elbette Danimarka'ya, Fransa'ya ve başka bir ülkede olursa oraya diyeceğimiz şeyler var. İyi kötü. Fakat kalsın onlar bize deseler ki ya Allah aşkına sizin gazetelerinizde Kur'an-ı Kerime çöl kanunu denmedi mi? Buna da Arap'ın peygamberi denmedi mi? Taadüdü zevcatına dokunulmadı mı? Ahlak adına, insani değerler adına, evrensel insani değerler adına mesajına karşı çıkılmadı mı? O ondan kurtulmayı bir yönüyle, insani bir kurtuluş saymadınız mı? Zannediyorum bunlara karşı diyeceğimiz hiçbir şey olmaz. Bir de meselenin bu yönü var. Ve bu hala yapılıyor. Hala kenarından, köşesinden ona saygısızlıklar yapılıyor. Onun izine karşı, asarına karşı hürmetsizlik irtikap ediliyor. Ve çokları da süküt geçiyor. Çokları da çağımız adına, medeniyeti hazırı adına bir şey yapmış gibi göstermeye çalışıyor onu. Bu istidradi bir mesele. Taassup ülkede olur ve şimdiye kadar çok olmuştur. Hususiyle batı demokrasi, cumhuriyet filan deriz de idarelerde belki olmuştur demokrasi, cumhuriyet olmuştur. İnsan haklarına saygı olmuştur, vicdan hürriyetine saygı olmuştur belki. Öyle kabul edenler vardır da. Fakat damarlarında dünden bugüne tevarüs ede geldikleri bir taassup da vardır. Bu toplumların böyle olduklarını hesaba katarak münasebetlerinizi ona göre sürdürmeniz lazım. Bunları böyle kabul edeceksiniz. Kabul edip de hakaretlerine, teziflerine, tahkirlerine sükürt edeceksiniz? Hayır, o ayrı mesele. Onu cevaplayacaksınız, medenice cevaplayacaksınız. Diplomatik yollarla halletmeye çalışacaksınız. Belki Gandhi'nin bir dönemde İngiltere'ye karşı yaptığı gibi yapacaksınız. Mallarına boykot yapacaksınız, almayacaksınız, başka milletlerin mallarını alacaksınız. Zannediyorum Avrupa'da oradaki Müslüman ve Türk nüfusunun çoğalması karşısında rahatsızlık farklı şekillerde hastalık gibi nüksetti bugüne kadar. Şimdi de böyle nüksediyor. İdarede olan insanlar veya basın yayında olan insanlar da bu başıboş çoğunluğun hissiyatına maşat yapıyorlar. Yani onların hoşuna gidiyor. Bizde bazı kimselerin okuyucunun hoşuna veya seyircinin hoşuna gitsin diye televizyonda, gazetede, mecmualarda bir kısım bu türlü şeylerden bahsedildiği gibi orada da böyle oluyor. Belli ki onlar da tabanın hissiyatına mümaşat yapıyorlar. Bakıyorsunuz bir politika ortaya vaz ediliyor sonra vazgeçiyorlar onlar. Çünkü taban onu istemiyor. Onlar da seçilmek istiyorlar. Taban seçmeyecek o halleriyle. Dolayısıyla o hissiyata, aşağıdan gelen hissiyata bizde politikacıların yaptıkları gibi muhatap ediyorlar. Siz sadece böyle hoşgörü diyen ve diyalog diyen, konumlara saygı diye insanlarla karşılaşıyorsunuz, aldanıyorsunuz, zannediyorsunuz ki hepsi böyle. Öyle değil hepsi. Çoğu çok mütasıp, çok müsamahsız. Hatta onlara da böyle belki öfkeyle bakıyorlar. Nereden çıktı bu hoşgörü. Onlar da hoşlanmıyorlar bu türlü şeylerden. O zavallı karikatürcü o hissiyata mümaşat yaptı. O hissiyatın isteğine göre orada büyük bir hata yaptı. Onların kullandıkları bu şeyleri, argümanları, bu yolu siz kullanamazsınız katiyen. Çünkü ona dini kültürünüz mani. Siz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onlar saygısızca davranınca saygısızlık yapmış olurlar. Fakat siz o saygısızlığın onda birini yapsanız, mesela diyelim ki Hristiyan aleminde oldu böyle bir şey. Hristiyan alemine ait önemli kutsallar vardır. Hazreti Meryem'e bir şey deseniz dinden çıkarsınız. Hazreti Mesih'e bir şey deseniz dinden çıkarsınız. Asli İncil'e bir şey deseniz dinden çıkarsınız. Mukabeley bilmesi mümkün değil sizin için. O silahları hiçbir zaman kullanamayacaksınız. Onlar sizin efendinize, efendiler efendisine bir şey dediklerinde siz kalksanız başka bir dünya için. Hz. Süleyman'a bir şey deseniz kafir olursunuz. Hz. Davud'a bir şey deseniz kafir olursunuz. Hz. Musa'ya bir şey deseniz kafir olursunuz. Ve dinin evrenselliği buradan çıkıyor. Bundan anlaşılıyor. Din, biri Adem, biri İdris, Nuhud ile Salih, İbrahim ise Hakk, İsmail dahi Yakub ile Şueyb, Zekeriya ile İsa, Musa Hepsi İbrahim Hakkı Hazretlerinin göre diyim dedim Bunlar sizin için hepsi Mütal varlıklardır bir yönüyle Allah'a en yakın olan varlıklardır Bunlara yakın olmak, bunlara saygı duymak Allah'a saygı duymak demektir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde Mesele nasıl ifade ediliyor yani Efendimiz'i seviyorsanız Allah'ı seviyorsunuz Ve biz dualarımızı Allah'ım Zatını bize sevdirip, sizi zatına yaklaştır ve sevdiklerine yaklaştır diyoruz. Onlar Allah'ın sevdikleri insanlar. Doğrudan doğruya zatın tecellisi, lakal sıfatı sübhaniyenin tecellisiyle özel mahiyette hususi donanımlı, insanüstü varlıklar olarak gönderilmiş. Sizin için bir iman meselesidir. Onlardan uzaklaşınca imandan uzaklaşmış olursunuz. Onlara bir şey deyince imandan uzaklaşmış olursunuz. Kültürünüz, onların yaptıkları o saygısızlığı, o terbiyesizliği yapmanıza müsaade etmiyor. Öyleyse başka şekilde o meseleyi savmaya bakacaksınız. Yani onun adı düpedüz saygısızlıktır. Enbiya-i İzam'a, İtalya-i bulunmak ve bir buçuk milyar insanın saygı duyduğu bir zata karşı saygısızca davranmak. O bir buçuk milyarın dışında da Dünyada şahsi faziletiyle, meziyetiyle, iffetiyle, ismetiyle, fetanetiyle onu değişik zaviyelerden alıp tahlil eden, büyük gören. işte geçen de İşaret-ül İcaz'da okuyorduk. Bismarck'ı şöyle diyor, Karlaylı şöyle diyor, Kareli şöyle diyor, götesi şöyle diyor. Şimdi dünyada müstesna, mümtaz böyle bir zat, herkesin takdir ettiği bir zat hakkında naseza nabeca sözler sarf ediyorlar. Ölçü yok, kıstas yok, saygı hissi yok terbiye hissi yok. Düpedüz bir küstahlık. Fakat o alanda sizin yapacağınız küstahlığın en küçüğü sizi dininizden eder. Sizi Allah'tan uzaklaştırır. Burada yine antroponantik bir şey ifade etmek lazım. O dine canımız kurban olsun ki bizi hiçbir dinden etmiyor. Her dine karşı içimizde saygı uyarıyor. Öyle bir din ki bizi herkeste bütünleştiriyor. Kapılarımızı herkese açmamızı emrediyor. ediyor ve herkese sadrımızı, sinemizi açıyoruz. Bu onlar böyle diş gösterip salya attıkları zaman bile biz nezatimizden nezaketimizden fedakarlıkta bulunmuyoruz. Hayır diyoruz. Bu dişin sıkılıp sabredilmesi gerekli olan bir husustur. Bu mevzuda o mukabeleyi bilmesin kafir olma demektir. Küfrü göze almadan bir insan onlara mukabelede bulunamaz diyoruz. Böyle bir zor durumumuz var. Bir diğer hususa şu. Bazıları orada Müslümanların daha başkalarının yaptıkları gibi şuurluca böyle bir varlık göstermelerini hazmedemiyor. Temelde İslam'a karşı bir tavırları var. Kas sistemi var. Kendilerini hali görüyorlar. Bir de bunların arkasında tabii tahrike gelen insanlar var. Merkebin üzerinde bir Pierre Martin ile ayaklanan, ordular teşkil eden toplumlardır bunlar. Yine o yığınlardır. Her zaman kitle ruhaleti ile harekete geçebilecek saf yananlardır. Dolayısıyla çok rahat tahrik edilebilir. Bir orada yenilerde böyle şuurlucu oluşan İslami toplumdan rahatsızlar. Onlar ona entegrasyon filan diyorlar. Hayır, bekledikleri o değildi. Çünkü ilk planda Avrupa'ya giden Müslümanlar ister Mârib ülkelerinden, Araplardan isterse Türkiye'den giden insanlar işçi olarak gitmişlerdi. Bu aptal, bu cahil, bu üçüncü sınıf insanlar onların nazarında. Nasıl olsa asimile olacaklar bunlar. Bu nesil olmasa arkadan gelenler olacak. Bunlar cahil. Onları da biz kendimize benzetiriz rahatlıkla. Fakat arzu ettikleri gibi olmadı. Onlar kendi aralarında orada organize oldular. İş sahibi oldular. Güçlendiler. Avrupa toplumu haline geldiler. Düşünün ki kıta Avrupa'sında 15-20 milyon Müslüman var. Yani. Türkler de bunların içinde. Diğer Avrupa kıtalarında kattığımız zaman 30 milyona yakın Müslüman var. Bu kocaman Avrupa'daki herhangi bir ülkeden çok büyük demektir. Bazılarından küçük olsa da büyük demektir. Bu nüfus onları korkutuyor. Bir de bazı Müslümanlar şuurluca böyle ciddi nüfusa prim veriyorlar. Bazı yerlerde Rumların yaptığı gibi, Yahudilerin yaptıkları gibi bir çocuğunuz olursa şu prim iki tane olursa şu üç tane olursa şu dört tane olursa şu beş tane olursa on tane bile olabilir onun mükafatı daha büyük belki ellerinden gelse on çocuk doğuran insanı doğrudan doğruya sorgusuz suasız kabirsiz mizansız sırasız cennete koyacağız diyebilirler yani ellerinde ise diyebilirler e bazı müslümanlar bu mülahazaya uyanmışlarsa şayet bu orada ciddi endişe uyarır ...sosyal coğrafya değişiyor demektir... farklılaşıyor yani... ...orada farklı renkler oluşuyor... ...siz orada ne kadar o kültür içinde... ...yetişseniz de fakat... ...yine kendi kültürünüze... ...bir kısım izlerle... ...orada mevcudiyetinizi devam ettiriyorsunuz... ...onlar entegrasyon diyorlar da değil... ...esas bekledikleri şey... ...asimilasyon... ...tamamen orada eriyip gideceksiniz... ...işte onlardan... ...bir toplum haline geleceksiniz... ...onların değerlerini kabul edeceksiniz... Çirkin bir şey daha yakın tarihte ortaya atıldı. Bunlar rastlantıya şeyler değildir. O da vicdan testi meselesi vardı. Değer denir mi onlara da? Yoksa bu değerlerden mahrumiyet midir? Bir değer yoksunluğu mudur? Nedir? Mesela bohemlik mevzuunda tepkiniz ne olur? Bağışlayın Don Juan gibi bir adam yani. Siz buna nasıl bakarsınız? Ve Daha çirkin şey var yani. Sodum godum halkının tavrı filan bunu nasıl karşılarsınız? böyle açık müstehcenliği nasıl karşılarsınız? Falan nasıl karşılarsınız? Filan nasıl karşılarsınız? Batılı tasvir, safi zihinler, iddial ben de uzak duruyorum ondan. Şimdi bunlar çok çirkin şeylerdir aslında. Ben kendi değerler manzumeme saygılı hareket ediyorum. Ve benim için hayat çerçevesidir o. Ben onun içinde yaşıyorum. Sen beni test edeceksin bununla. Vicdan testi diyeceksin. Bütün olumsuz bağışlayan hayvani şeyler, hayvaniyet ve cismaniyete ait şeyler ...ben kalp ve ruh hayatı arıyorum... ...ona sıçramak istiyorum... ...sen beni bohemliğe çağırıyorsun... ...cismaniyete çağırıyorsun... ...test ediyorsun... ...sen bu imtihandan geçersen şayet... ...Avrupa toplum içinde yaşama hakkını elde ediyorsun... ...yoksa... ...nasıl Türkiye'de işte bazı kimseler... ...fişleniyor... ...aynen fişleneceksiniz... ...siz tepkili insanlarsınız... ...sizin bir yönüyle kendi kültürünüzle bağlı... ...hassasiyetiniz... ...sinir sisteminiz değil hassasiyetiniz... Bunlar felç edilecek, siz hiçbir şeye tepki vermeyeceksiniz. Sinir sistemi ölmüş bir insan gibi ine sokacaklar, çuvalda sokacaklar, tepki vermeyeceksiniz. Öyle olmanızı istiyorlar. Şimdi oradaki Müslüman nüfusuna karşı bunlar esas ciddi bir tepki oluşturmanın ifadesidir. Bu tarafı tahrik etmek için, provoka etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ve bunlar öyle meseleler ki insanın provoka olmaması da çok zor. Dişini sıkıp insanın sabretmesi çok zordur. Kalkar giderler bir yerde, Fransa'nın büyük elçiliğine, yok bilmem Danimarka'nın büyük elçiliğine bir şey yaparlar. O bizim adımıza çok çirkindir. Bunlar tasvip etmek mümkün değildir. Arz ettiğim gibi el alem kendince mubah saydığı şeyleri kullanıyor. Fakat senin dinin, senin kültürün, senin geçmişin onlara cevaz vermiyor. Hayır yasak diyor. Sen benden ayrılmış olursun, sen dininden ayrılmış olursun, sen o millet ruhundan ayrılmış olursun, öyle bir tepki veremezsin. Senin tepkin medenici olması lazım, kibarcı olması lazım, senin başının bağlı bulunduğu kurallara uygun olması lazım. Onlar böyle yapmakla esas tahrik ediyorlar, mukabil bir hareket oluşsun orada, kim bilir belki de tecrid yapacaklar onlar yani. Ya soykırımına tabi tutacaklar veya sürüp çıkaracaklar, o ülkelerden sürüp çıkaracaklar. Diğer bir hususta zannediyorum hani Avrupa Birliği en azından bu adamlar bir yola girdiler. Bir betire başladı. Bu devam edecek. Devam ettiği sürece de Türkiye'de Cebri, Lütfi bir kısım iyi şeyler oluyor. yani. Onlar dayatıyorlar bizde iyi şeyler oluyor. Bu devam ediyor. Aslında bizim Avrupa Birliği'ne girmemizi istemeyen dünya kadar insan var. İdarecilere kadar yükselen insanlara bakınca tabanda daha çoktur o. O saf halk içinde daha çoktur. Bu açıdan istemeyenler zannediyorum biz de buna mukabelede bulunalım. Sert bir mukabelede bulunalım. Sonra onlar Kopenhag kriterleri desinler. İşte bilmem Strasburg nesi desinler. Lahey bilmem nesi desinler. Uluslararası hukuk desinler. Desinler bunları ve siz Avrupa Birliği'ne girmeye ehliyetiniz yok filan desinler, ehli olmayan insanlarsınız desinler. Bizi yanlış harekete sevk etsinler, mukabeleyi bilmişse sevk etsinler. Bir de meselenin böyle bir yanı olabilir. Çok temkinli davranmak lazım, dikkatli davranmak lazım. Toplumca esasen ister devlet adamları, isterse halk, kitleler bu türlü şeylerde heyecana kapılıp yanlış şey yapmamak lazım. Bir, İslam'ın çeyresini karartırız. İki, başlamış olan bir süreç var, onu baltalamış oluruz. Üç, bazı bizim yanımızda olması, bizi tutabilecek milletler, devletler vardır. Böyle kabaca tavırlardan, davranışlardan dolayı onları da kendimizden uzaklaştırmış oluruz. Yani bir Hindistan size omuz verecekse, bir Çin size omuz verecekse, bir Rusya size omuz verecekse, daha başkaları uzak doğuda size omuz vereceklerse, o tavurlarınızdan ötürü onları da uzaklaştırmış olursunuz. En kritik anlarda dahi böyle damarımıza dokundu, hemen orada heyecana kapılarak hemen hislerimizle hareket ederek mantığı bir kenara koymamak lazım. En kritik anlarda dahi böyle teknik oyun oynayan, boks yapan, güreş tutan, bol oynayan insan gibi mantığımızı işletmemiz lazım. Muhakememizle hareket etmemiz lazım. İşte bu cümleden olarak meseleyi diplomasiye bırakmak daha uygun olur bence. Diğer taraftan da medyada daha yumuşak, daha usluplu bir üslupla onlara bir şeyler anlatılabilir. Böyle kutsala tecavüze başladığınız zaman da hafizanallah kutsalınıza karşı insanlar içinde saygıyı yıkarsınız. Sizin kutsallarınıza karşı saygıyı yıkarsınız. Bir şey demeseler bile insanlar kendilerini tutsalar bile ne desem, ne issem diye mülazasına sevk etmiş olursunuz. Temkinli olmak lazım o mevzuda. Şu arz ettiğim şeyleri belli ölçüde kompüse ederek anlatmak lazım. Yani yanlış bir yoldasınız, yanlış şeyler yapıyorsunuz. Bakın biz ne olursa olsun o haçlı seferlerinin cereyan ettiği dönemde bile hep Hazreti Meryem dedik, aleyhisselam dedik, Hazreti İsa dedik, aleyhisselam dedik. Hep saygılarımızı ifade ettik. Çünkü saygı dinimizin gereğiydi. Biz kalkıp şimdiye kadar kimsenin putuysa putuna bir şey demedik esasen. Yani onların Markus'üne de bir şey demedik, Sartır'ına da bir şey demedik. Dedikse insaniyete saygı çerçevesi içinde sorguladık. Yani onun varoluş felsefesi çok ciddi bir varoluş felsefesi değil. Ondan evvel Hristiyanların içinde varoluşluk adına güzel şeyler yazan çizen olmuştu. Ama onu tasvip etmek mü mümkün değil bir kamu tasvip etmek mümkün değil. Çünkü insanları nihilizme çağırıyor. Anarşiye çağırıyor. Tasvip etmek mümkün değil. Fakat durup dururken böyle insanları tahkir etmek, tezif etmek yani sizin şu filozofunuz, sizin şu düşünürünüz, beş para etmez, Sizin şu büyük adamınız, sizin şu aziziniz beş para etmez falan demedik yani bunlara. Bunu Kur'an-ı Kerim'in gereği olarak Ebu Cehil'e İkrimen'in yanında uygunsuz söz söyleyenlere karşı Efendimiz bazı ölmüş insanlara bir şeyler söylemek suretiyle hayatta olan insanları rencide etmeyin buyuruyor. Az buçuk bir irtibatı var onun babası nihayet. Yani o kafire karşı bir tavrı vardır İkrimen'in. Tavrı olmasa o yer mukta kahramancası sıva ölmez yani. Ve ölürken siyerin dediğine göre Efendimiz temessül ediyor. Orada diyor ki vazifemi yaptın mı diyor ağlayarak vazifemi yaptın mı diyor. İşte bunun yanında babasına hakaret ederek onu rencide etmeyin diyor. Abdullah'ın yanında babası Abdullah ibni Selul için bir şey demiyor hiç. O çağırınca cenazesine bile iştirak ediyor. Allah onun cenazesini kılma diyor. Yaptığı şeyi yaptıktan sonra belli bir devreden sonra geriye dönüyor. Öylelerine karşı وَلَا تَسُبُبُ اللَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰي فَيَسُبُ yani siz lata, üzzaya, menata, bilmem kime hatta yani işte Buda'ya, Brahman'a diyelim, konfüçüse, hakaretamiz bir şey söylerseniz kalkar peygamberinize bir şey söylerler size. Söverseniz söverler. Fakat sizin kültürünüz başkalarına tahkidi, tezifi, sövmeyi, saymayı men ettiğinden dolayı yapmazsınız bunu. Ama münferit böyle bazı şahıslar belki önemsiz görürsünüz, onlar için bir şeyler dersiniz. Yine başkalarını tahrik edersiniz. Harekete geçirirsiniz. Sizin değerlerinize sebbetmeye başlarlar. Ve yine buyuruyor ki hiç kimse sakın zinhar annesine babasına sövmesin. Diyor ki sahabi ya Allah, bir insan nasıl annesine babasına söver? Diyor siz birisinin annesine babasına söversiniz. O da sizin kalka annenize babanıza söver. Tepki olsun diye. Dolayısıyla siz kendi annenize babanıza sövmüş olursunuz. Ne derseniz onu derler, o sözü siz annenize, babanıza karşı kullanmış sayılırsınız. Allah da o duruma düşersiniz. Bakın sizin kültürünüz, kültür değerleriniz sizi bağlıyor. Belki hareket alanınızı daraltıyor. Dolayısıyla kuralsız oyun oynayanlara karşı da oyun oynamanız çok rahat değil, mümkün değil yani. Belden aşağıya vurmayacaksın, adam vuruyor, ayağınıza da vuruyor. Kaşına vurmayacaksın, gözü. adam vuruyor yani. Dolayısıyla onlarla o türlü oyunlarda ringe çıkmamak lazım. Oyun oynamaya katmamak lazım. Çünkü siz zarar edersiniz. Kendinize zarar verirsiniz. Annenize, babanıza sövmeyin, söydürmeyin, Başkalarının kutsalına sebbetmeyin. Uygunsuz laf etmeyin. Onlar da kalkar, kutsalınıza sebbederler. Dolayısıyla siz kutsalınıza sebbettirmiş olursunuz. Dinimiz bu terbiyeyi veriyor bize dininize karşı öyle bir şey karşısında duramazsınız. Mutlaka bir şey yapmanız lazım. Bu yaptığınız şey o meseleyi savmaya nasıl olursa yeterli olur, nasıl olursa yetmez. Ona bakmak lazım bence. Tabiri diğer de o mevzuda netice almaya bakmak lazım. Meseleyi realitelere göre değerlendirmek lazım. Şimdi siz sövmeye karşı sövmeyle mukabele edeceksiniz. Bayrak yakmakla mukabelede bulunacaksınız. Hakarete hakaretle mukabelede bulunacaksınız. Problemi çözmez bu bu türlü tavırlar ve davranışlar karşı tarafta şiddeti biraz daha artırır. Şiddeti biraz daha artırır. Hatta onları haklı hale getirir. Demedik mi yani bu adamlar yumurtadan intila. En küçük meseleler karşısında hemen feveran ediyorlar. Şimdi akılsızlıklar karşısında dahi bence yine mantıklı hareket etmek lazım, aklı hareket etmek lazım. Acaba ne türlü argümanlar kullanmalıyız ki bunu savmalıyız. Hem Efendimiz'e karşı saygımızı Kur'an'ımıza karşı saygımızı ifade etmeliyiz. Bir kere onların yaptığı o cinayet, o cürüm esas savulması, müdafaa edeceksin, savulması gerekli olan bir şeydir. Sizin ettiğiniz mukabele o cinsine bir şey olmuyor yani. Ve savmaya da yeterli olmuyor. Yani sen onun bayrağını yakacaksın da ne olacak? Bunlar hep deneniyor. Tam bir mukabele de olmuyor yani, akıllıca bir mukabele olmuyor. Sadece işte kinini ortaya koyma, nefretini, gayzını ortaya koyma oluyor. Bu da karşı tarafta kini, nefreti ve gayzı daha da artırıyor. Bence medenice davranmak lazım. Onlar medenice davranmıyorlar. Fakat ruhu dil yılanı delikten çıkarır. Her şeye rağmen soğukkanlı meselelerinizden katiyen taviz vermeyeceksiniz. Fakat hep savunma yolunu takip edeceksiniz. Yani bu mesele nasıl savunulur? itfe isseyyete bil haseneti seyyeyi hasene ile savacaksınız mümince bir tavır ortaya koyacaksınız, selgileyeceksiniz bir de bütün dünya bizi seyrediyor, şu anda bir oyun oynanıyor gibi bence biz oyunun kurallarına riayet etmeliyiz orada esva başlısından puan almalıyız dünya bize puan vermeli uluslararası muhakemede mesele muhakemeye getirildiğinde bize hak verilmeli orada ve bunlar tavırlarını hiç değiştirmediler. Hep mantıklı hareket ettiler. Yakışıksız bir davranışa girmediler. Dedirtmeliyiz. Çünkü bize dokunuyorlar. Biz öyle bir tepki veriyorsak başka bir yerde de yaparlar onu. Bizim zaafımız. Biz dışarıya vurdukça ona bizi daha fazla tahrik ederler. Bizi sokağa dökerler. Bizi basbaya insanlar haline getirirler. Maşeri vicdanda mahkum ederler bizi. Hakkımızdan gelirken de kimsenin yüreği sızlamaz. Bunlara dikkat etmek lazım yani. Makul değil o. Demek ki aklen tatmin olma değil, mantıkan tatmin olma değil. Onlar hissen tatmin olamıyorlar. Asabiyet itibariyle tatmin olamıyorlar. Taassub itibariyle tatmin olamıyorlar. Akıllıca hareket etmek lazım. İnsanlar basın yayın, neşir, hürriyeti, özgürlüğü meselesi başkalarına hakarete cevaz verdirmez yani. Ben ille de falanın eşiyle alakalı bir şeyi neşredeceğim orada. Onlardan hemen teksip gelir, tavzih gelir, tasih gelir yani. Kalkıp mesela İngiltere'de kraliyete ilişeceğim ben. Mesela diyeceğim ki Fransızlar ihtilalleriyle de bellidir. Robespierre'lerin ülkesi. Nedir bu? İşte efendim basın yayın hürriyeti bu. Nasıl inanıyorsam düşüncemi öyle ifade ediyorum. Nasıl karşılarlar bunu? Danimarka'nın haydutları, düşünce özgürlüğü, ben düşüncemi ifade ediyorum, çünkü tarihi bazı tavrı ve davranışlarıyla haydut gibi tecessüm ediyor. Falan yerin sığır hırsızları, at hırsızları ve bugün de başka şekilde o hırsızlığı devam ettiriyorlar. Şimdi o fikir hürriyeti başkalarını böyle karalama hakkını vermez bana. Mutlaka ne kadar insanlar fikirlerini serbestçe yayımada hür olsalar da mutlaka her şey sınırlanır. Fikir hürriyetiniz belli sınırlar içine girer. Siz sadece kendi fikir hürriyetiniz, özgürlüğünüz falan derseniz başkalarının özgürlüğü hiç kalmaz. Oysa ki özgürlük bile ülkelerin hüdutları sınırları gibi çevresinde serhatlar olması lazım. Sizinki bir yerde bitmesi lazım, öbürünki de bir yerde bitmesi lazım, öbürünki de bir yerde bitmesi lazım coğrafyadaki yerimize benzetmemiz lazım onu. Kalkıp da bir dönemde Afrika'da yaptıkları şeyler açısından bakarsanız o siyahilere, zencilere, hayvan muamelesi yapma açısından bakacak olursanız şayet zannediyorum onların o vahşiyane durumlarını bedeviyane durumlarını çoban gibi durumlarını ifade edecek kelimeler girmemiş lügatların içine. Siz onlara haydut deseniz, eşkıya deseniz dünyanın en yobaz insanları deseniz Yine de tam onların yaptıkları şeyleri belli bir çerçeve içine almış olamazsınız. Ama onların ölü olması sizin bu kelimeleri kullanmanıza cevaz verdirmez. Saygılı olacaksınız, herkese saygılı olacaksınız. Yani orada irtikap edilen şu anda ciddi bir saygısızlıktır. Düpedüz bir terbiyesizliktir yani. Hadlerini bilmeleri lazım. الله اكبر كبيره والحمد لله كثيره وان الله وكيله ونصيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ربنا آتنا من لدنك رحمه وهي لنا من امرنا رشدا اجعل لنا من امرنا فرجا ومخرجا اللهم عليك بعدا لنا كل مجمعين في كل انحاء العالم al kafirin, vel-mülhidîn vel-mükteddîn vel-mükteddîn vel vel-mâdîn lana ve-kâidîn lana vel-mâkirîn nebînâ vel-mû'tebirîn aleyna vel-mû'tekelimîn aleyna es vel-müterabbîsîn aleyna dâiretâs-sûh Allahümme in kuntâ turîdû telînâ kulûbihim ve tâzkirehum lana fe bihim ma-şît Ve واغلوا العيديهم وأرجلهم واشتت عليهم وطأتك واكسر أقلامهم وألسنتهم وأسلحتهم وقوتهم وشوكتهم ووحدتهم وعدتهم واتحادهم واتفاقهم ونظامهم وانتظامهم ولا تبلهم العمل وانصرن عليهم. ربنا لا تبل يوم الامل وانصرنا عليهم مولانا لا تبل يوم الامل وانصرنا عليهم ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.